İnsan istese dahi niçin diyor bu yol bu kadar zor ve hakiki bir mürşit bulmak niçin bu kadar zor diyor? Pek olursa da kıymeti kalmaz hanım babacığım. <gülüyor> kıymeti kalmaz değil mi? Elmasin, cevherin kıymeti neden nedir nedir nedir? bol olsaydı kimse onu yolduğu üzere takmazdı yani. Eğer mürşit arıyorsa bir karışırdı insanını Allah'a götürür, bir mikrop Allah'a götürür insanı. Bir mikrop dahi insanı Allah'a götürür ama insandan mürşit arıyorsa o vakit Allah'a dua etmesi lazım ve Cenab-ı Hak öyle bir kimseyi karşısına çıkarsın, onu onu sefaya yıldırsın dünya âleminde. Hemen bulunursa da kıymetli kalmaz ya.